Şafak Yüzünde inancın keskin ışığı Gün olur dönüşür bir şah kavgaya Gelin kardeşlerim Gökleri tutan mızrak parmaklarla Mahşer yürekle ...kim demiş her şeyin bitişi ölüm. Destanlar yayılır mezarımızdan. Bizans'ı soluyan kentleri bir gün yıkarsın sesinin okyanusunda. Hangi yöne baksam şafak görürüm. Toprağın altından yürür ordular. Haberin var mı ey güzel çocuk içimde devinen çağlayanlardan... Erir gözlerinin keskin şovkında bu çağın bir cümle karanlıkları. Zaferler özleyen düşünü süsler göğsünde çağlayan bir bedir nehri. Ellerin ki hızrın kumandasında gözlerin ki çizer sınırlarımı. Bir yeni vakitler geldi gelecek içimde sürekli ayak sesleri.